104. Surah Al-Humazay Surüsü. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. O ki mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. O malını kendisine ebedi kalacağını zanneder. Hayır. andolsun ki o mutameyi atılacaktır. Mutame'nin ne olduğunu bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş, yandıkça tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. Onlar bu ateşin içinde uzatılmış sütunlara bağlanmışlardır ve o zyette o ateş üzerlerini kapatılmıştır.